805. Konu, Şeddad bin Evsin cehennem ateşinin korkusundan uyuyamaması, Şeddad bin Efsel Ensari yatağına girdiğinde yatak üzerinde dönüp durur ve bir türlü uyuyamazdı, sonunda, ey Allah'ım, cehennem ateşinin korkusu bana uyku uyutmuyor, deyip kalkar ve sabaha kadar namaz kılardı.